Köyler köylerde hocam da bilir, siz de bilirsiniz. Yani diyelim ki kişinin bahçesi var, işte bahanesi var vesairesi var. Bir başkasının da tavuğu var. Şimdi bu tavuklar giriyor bahçelere zarar veriyor. Vatandaş tavuğu sahibi de diyor ki icabında etrafını çevirin. Şimdi evet. burada bahçeyi kişi etrafına çevirmek zorunda mıdır? Ya da bir başka deyişle birisinin tavuğu, Normalde işte köyde vesaire bir başkasının bahçesine girip zarar verirse buradaki mesuliyet Kimin hocam bu konuda ne tavsiye eder? Tavuk sahibi sorumludur. Hiçbir insan diğer insanın malına, canına, onuruna, aile haysiyetine zarar veremez. Dolayısıyla benim tavuklarım varsa ben o tavuklara sahip çıkmalıyım. Ya yani nasıl sahip çıkacağım, nasıl sahip çıkarsan çık. Yani burada köyde, şehir yani köylerde, mahallede. Biraz hoşgörülü olmak lazım yani eteki adam diyelim ki e, Trabzonlu'ydı kardeşimiz kara lahana ekti benim de tavuklarıma gitti kara yediler mesela evet. veyahut da altını eşelediler e, söktüler e sen benim senin malın yani tavukların benim e, sebzeme meyvemem neyse zarar verdi onu tazmin etmekle yükümlüsün yani Tavuk sahibi diğer bahçeye sahibine kardeşim ne yapın ben tavukları bağlayacak halim yok ya söz dinlemiyor bu tavuklar sen bahçene bir çit yerde geçmesinler sen ger bahçene çiti benim bahçeme geçmesine yani burada sorumluluk tavuk sahibinidir evet, zararı verenindir yani. zararı verenindir. Peki hocam.